Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri e, 94.9'da El Fuege programında tango'nun büyülü kutusunu aralıyoruz hep birlikte bugün yine. Bugün tango'nun büyülü sesini veren bandoneonu bandoneoncuların isinden giderek takip edeceğiz. İlk ses dinlediğimiz parça Seleccion de tangos de Stéarolast'ı, Troilo seslendirdi, Troilo orkestrası seslendirdi. Bandoneon Orta Avrupa'da icat edildikten sonra Güney Amerika'ya ve Buenos Aires'e gelir. Buenos Aires'te esasında Buenos Aires'in müziği olan tangoya da ruhunu katar. Kendini de belki de bir anlamda burada bulur. Burada tabi Eduardo Arolas gibi ilk dönem bandoneoncuların bandoneon çalgısına getirdiği teknik ve yorum açısından yenilikler daha sonraki bandoneoncuların İzinden gittikleri temel taşlar olmuştur. Eduardo Arolas da hem besteciliğiyle hem de bandoneonculuğuyla bu öncü isimlerden bir tanesidir. El Tigre del Bandoneon Bandoneon'un kaplanı olarak adlandırılan Arolas, bandoneonculuğunun yanı sıra kısa hayatında tangoya kattığı El Marne, La Caçilla, Comilfo ve Derecho Vieco gibi yüzlerce besteyle ölümsüzleşir. Az önce dinlediğimiz Arolas'ın bestelerinden yapılmış bir Kolajdı Troilo'nun kendisine ithaf ettiği. Önce bir trio ve ardından kuartet kurarak başlayan orkestra çalışmalarına Roberto Firpo orkestrasına dahil olmasıyla devam eder Eduardo Arolas. E, bu esnada birçok tango filminde kendisini görürüz. Hatta o dönem banderionları bir bohça gibi bir çarşafa sararak taşıdığını da e, bu filmlerdeki karelerden öğreniyoruz. Birlikte birçok tangoya da imza atmışlardır Roberto Firpo ile birlikte. E, Arjantin dışında özellikle de Fransa'da konserler veren Arolas genç yaşta 32 yaşında ancak tangoya hem besteci hem de bandoneoncu olarak önemli bir imza atarak bu dünyadan ayrılmış. Şimdi bir e, Arolas bestesiyle devam ediyoruz. Trio Hugo Diaz seslendirecek. E, bu Hugo Diaz armonikacı olan Hugo Diaz değil Uruguaylı bandoneon sanatçısı Hugo Diaz ve onun triosu seslendiriyor. Bir arol asbestesi El Marne. <Gülüyor> Hem besteci hem bandoneoncu olan Eduardo Arolas'ın bestesi olan El Marne'yi Trio Hugo Diaz'dan dinledik. Şimdi yine ilk dönem bandoneoncularından ve özellikle tekniğiyle ve bandoneon icrasına kattığı süslemelerle, süsleme teknikleriyle ardından gelen yine birçok bandoneoncu etkilemiş olan Siriyako Ortiz'in bandoneon icrasını dinlediğimiz bir parçayla devam ediyoruz. El Panyuelito. Sriaco Ortiz'den dinledik e, namı diğer Sriakito seslendirdi e, El Panyuelito 1920'lerden bir filberto bestesiydi e, ve Sriaco Ortiz'in bandoneon yorumuyla dinledik e, onun bandoneon da yaptığı bu hareketler icrasında kullandığı bu süslemeler daha sonra birçok bandoneoncunun e, bandoneon tekniğini geliştirmesinde yol açıcı olmuştur. Yine aynı dönemlerde çok önemli bir başka isim Pedro, Pedro Mafia ve Pedro Laurence yine bandoneonculuk tarihine, bandoneon çalma ekolüne önemli yenilikler getiren diğer iki isimdir, diğer iki Pedro'dur. Şimdi Pedro Laurence'den dinleyeceğiz. Amurado yu seslendiriyor. Yine kendi bestesi 1927 tarihli bir tango. Ancak Pedro Larrain'in kendi orkestrasıyla 1940'larda yaptığı kaydı dinliyoruz. <Gülüyor> Bandoneon tarihine önemli e, imzasını atmış olan isimlerden biri Pedro Lawrence'den dinledik Amurado. E, aynı dönemde e, arkadaşı yine isimdaşı başka bir Pedro'da bir o kadar Bandoneon tarihinde önemli bir isim Pedro Mafia. Zaten ikisi de birlikte bir dönem e, birlikte Sexteto ve Caro'da çalıyorlar ve Bandoneon'un ...Arjantin'deki gelişimine... ...teknik ve icra olarak gelişimine... ...çok önemli katkılar da bulunuyorlar. Pedro Laurence'den dinlemiştik Amorado. Şimdi diğer Pedro'dan... ...Pedro Mafya'dan bir tango dinleyeceğiz. Através delos los años... ...Pedro Mafya Orkestrası seslendiriyor. Vokalde Felix Guitares var. <gülüyor> En la tarde tu canción se apagó el vidacino y en la cruz de cansados caminos se borró tu perfil de mujer novia fiel que se fue sin tragedias sombra gris que partió sin rencores te mentí sin maldad y en amores y al final sin dolor te olvidé Atreves de los años'u dinledik. Pedro Mafia orkestrası seslendirdi. Bandoneon'u bandoneoncuların izinden takip etmeye devam ediyoruz. Bandoneon çalma ekolüne önemli izler bırakan Pedro Mafia'dan dinledik. Öyle ki daha sonra Arjantin'in en büyük bandoneoncularından biri olarak anılacak olan hatta El Fuege del Buenos Aires diye anılacak olan Anibal Troilo da bu büyük bandoneoncu ve bandoneon öğretmenine Pedro Mafia'ya bir e, parça ithaf ediyor. A Pedro Mafia yani Pedro Mafia için diye bir e, tangosu var. Ali Valtreolo'nun onun onuruna yazdığı. Şimdi bu tangoyu Roberto Alvarez'den solo bandonyon olarak dinleyeceğiz. Hem bandonyonun solo rengini duymuş olacağız. Hem de bugün hala hayatta olan Allah uzun ömürler versin. E, Osvaldo Pugliese'nin bir dönem birinci bandoneonu bandoneonculuğunu üstlenmiş olan Roberto Alvarez'in bandoneonundan sol olarak dinliyoruz. A Pedro Mafia Roberto Alvarez'den dinledik. A Pedro Mafia. Ee, geçmiş zamanda Troilo'nun ölüm yıldönümü için yapılmış olan Troilo kompozitoru yani Besteci Troilo albümünde dönemin yaşayan en büyük oyuncularının bandoneoncuların, solo bandoneon aranjmanlarıyla dahil olduğu bir albümden geldi. A Pedro Mafia. Ee, bugün yaşayan yine en önemli bandoneonculardan bir tanesi olan Roberto Alvarez seslendirdi solo bandoneonu ile. Roberto Alvarez 1970'lerde, 60'ların sonunda Osvaldo Pugliese orkestrasına dahil oluyor. Burada çok önemli bandöne birlikte birlikte orkestrada yer alıyor. Daha sonra Arturo Penon'un ayrılmasından sonra birinci bandöne öncülüğü e, devam ediyor. Birinci bandöne üstleniyor Osvaldo Pugliese'nin. Yıllarca ile Pugliese birlikte çalıştıktan ve Dünyayı dolaştıktan, onlarca turne verdikten sonra 1989 yılında yine orkestrasındaki başka arkadaşlarıyla birlikte kendi yolunu çizmek üzere Bugle'ciden izin alarak e, kendi orkestrasını kuruyor. Daha sonra Color Tango ilk başta sadece Color Tango olarak adlandırılan bu orkestra daha sonra isim anlaşmazlıkları nedeniyle Color Tango de Roberto Alvarez olarak devam ediyor 1989 yılından beri. Onlarca albüm ve onlarca konser yapmış olan Color Tango bugün hala bütün dünyada sahne performanslarına devam ediyorlar. Yine e, bulundukları okulu yani Pugliese ekolünü devam ettiren ancak kendi renklerini de orkestralarına taşıyan bir stile sahip olan Color Tango'dan dinliyoruz. Ve Roberto Alvarez'in e, yine eşsiz solosunun yer aldığı emansipasyon tangosunu hep birlikte dinliyoruz. Color tango'dan dinledik Emancipasyon. Bir Bevilacqua bestesiydi. Ancak Osvaldo Pugliese'nin özellikle yorumuyla, onun düzenlemesiyle daha çok kulaklarımızın aşina olduğu bir düzenlemeydi. Yine color Tango seslendirdi. Roberto Alvarez Osvaldo Pugliese ile birlikte yıllarca çalıştı demiştik ve Tango'nun bugünkü stili yine Pugliese çizgisindedir. Şimdi Pugliese orkestrasından başka bir eser dinleyeceğiz. Bu kez bir vals dinleyelim. Dezdale Alma, Rosetti Melo bestesi aslında 1947 bestesi olan bir valse. Dezdale Alma. Ama 1979 Osvaldo Pugliese kaydını dinleyeceğiz. Bunun arasında da çok e, harika bir bandoneon solo vardır. Bu bandoneon soluğu ise soluğu ise o dönemde e, Pugliese orkestrasının birinci bandoneoncusu olan e, Arturo Penon yorumluyor. Onun tuşesine, onun müzikalitesine kulak veriyoruz şimdi. Dezde el alma. Dezle almayı dinledik. Osvaldo Pugliese orkestrası seslendirdi. 94.9 Açık Radyo'da El Fuege programında tangonun büyülü kutusu olan bandoneonu bandoneoncuların izinden takip etmeye devam ediyoruz. Bandoneon öyle bir çalgı ki tango şairleri, tango söz yazarları ve tango edebiyatçıları tarafından her zaman o şekilde anılmıştır. Bir eliyle hüznü, bir eliyle neşeyi veya aynı anda hem hüzünü hem neşeyi anlatabilen bir çalgı olarak yani başka hiçbir çalgı herhalde Arjantin'in boyunası ailesinin ve tangonun ruhunu bu kadar güzel ifade edemezdi derler. E, çünkü gerçekten bandoneonun sağ eli ve sol elindeki renkler birbirinden farklıdır. Sağ eli her zaman daha sağ eldeki renk daha neşeli ve hareketli. Sol elleki renk ise daha lirik olarak tarif edilir. Şimdi yine Pugliese orkestrası ile devam edeceğiz. Pugliese'nin besteci olarak kendini gösterdiği e, ilk bestelerinden bir tanesi Requardo ile devam edeceğiz. Bunu seçmemizin bir nedeni de ortasında bandoneonun her iki elinin birbiriyle diyaloğuna yer verilen bir temanın yer alması. Burada bandoneonların sağ el ve sol elle birbiriyle diyaloglarına da kulak vereceğiz. Ve her iki rengi de aynı anda Karşılıklı konuşma esnasında duymuş olacağız. Şimdi Orkestra Pugliese seslendiriyor. Recuerdo. Requardo'yu dinledik. Osvaldo Pugliese orkestrasından geldi. Ortadaki kesitte hem bandoneonun sağ el ve sol el arasındaki diyaloğuna şahit olduk. Hem de sonda yine efsanevi bandoneon varyasyonunu dinlemiş olduk. Bandoneonlar özellikle bu tangolardaki sonlarda gelen varyasyonla teknik açıdan bandoneonların kendini gösterdiği yerlerden bir tanesidir bu varyasyonlar. Ve birçok tangoda esasında e, bandoneon varyasyonu yer alır. Şimdi Leopoldo Federico ve Grela'dan bir milonga dinliyoruz. Con toda la voz que tengo. <gülüyor> Grelle ve Federico ikilisinden dinledik. Conto da la, la voz tengo dedi bir troilo bestesiydi. Ee, yine bandoneonun farklı kullanımıyla perküsif sesler de elde ettiği bir e, yorumu dinledik Federico'dan. Federico yakın zamanda hayatını yitirmiş olan ancak tango tarihine gelmiş geçmiş en büyük bandoneonculardan bir tanesi olarak imzasını e, bırakmış olarak e, veda etti. ...bu dünyadan çok yakın zamanda... Disarli, ...Piazzolla, Horacio Salgan gibi... ...büyük isimlerle de çalışmış. Daha sonra... ...kendi orkestrasını da kurmuş ve... ...yönetmiş bir bandone öncüydü... ...Leyopoldo Federico. Özellikle teknik becerisi... ...Piazzolla tarafından da her zaman... ...hayranlıkla ve hakkını teslim ederek... ...ifade edilen bir... ...bandone öncüydü. Çünkü bandone ön ...gerçekten çalması... ...güç eserlerden bir tanesi. Lakin... Buna istinaden olsa gerek birçok tango az önce de değindiğimiz gibi bandoneon varyasyonuyla anılır ve kendini gösterir. Bandoneoncular da virtüozitelerini tangoların sonundaki bu varyasyonla belli ederler. Şimdi yine varyasyonuyla ünlü e, bir tango gelecek. Quinteto Princedon dinleyeceğiz. Canaro en Paris <gülüyor> Canaro en Paris'tin dinledik. Bu eşsiz varyasyonuyla anılan e, tangoydu. Canaro en Paris'in isim hikayesini de sevgili Fehmi Akgün aktarmıştı. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. E, bestecisi e, Carlos Gardel'in gitarcılarından bir tanesi. E, daha doğrusu diğer gitarcılarla birlikte yapıyorlar bu besteyi, bu tangoyu ve <gülüyor> Fehmi Akgün'ün söylemesi e, üzerine keza yine bu tangocular Müzikleri çok güzel yapıyorlar, sözleri de çok güzel yazıyorlar, şiirsel edebi çok güzel sözler de yazıyorlar. Lakin şu isim bulma meselesinde bir tıkanıklık var der her zaman ki gerçekten birçok tango'nun ismine baktığımız zaman e, bazen ne anlama geldiğini daha iyi anlamakta güçlük çekiyoruz. Hoş o şo, da kaynaklanıyor ama bazen de hani bu isim neden acaba konmuş dediğimiz oluyor. Canaro en böyle bir hikayesi varmış, Beste çok güzel ortaya çıktıktan sonra, e bunun ismi ne? demişler kendi aralarında. Henüz parçanın ismi yok. O esnada Canaro en Sejo en el Tango en Paris diye bir gazete başlığı görüyorlar. Esasında tamamı bu şekilde. Canaro Paris'te Tango provasında diye bir başlık katılmış gazetede. Ama gazete katlandığı için sadece Canaro en Paris gözüküyormuş o esnada. Al işte sana şarkının ismi demişler ve bu vesileyle bu eşsiz tangonun ismi Canaro en Paris olarak kalmış. Varyasyonuyla ünlüydü dedik. E, Keza varyasyonlarıyla ünlü bir başka stil, orkestra stili Darianzo geliyor şimdi. El Hurakan tangosunu dinliyoruz. Hem açılışında hem de finalindeki bandoneon soloları gerçekten Darianzo stilini çok yansıtan e, önemli parçalardan bir tanesi El Hurakan. Varianza Orkestrası'ndan dinledik. El Hurakan. E, bandoneoncuların izinden ve Bandoneon'un izinden gidiyoruz bugünkü programımızda. Bandoneoncuların virtüozitelerini gösterdiği varyasyonlardan El Hurakanı e, dinledik. Bir başka orkestra, Disarli Orkestrası. Tango'nun romantik sesi olan Disarli. Düzenlemelerinde neredeyse varyasyona, Bandoneon varyasyonuna hiç yer vermemiş. Ve bunun üzerine... Orkestradaki bandın arkadaşları Disarli'ye bir serzenişte bulunmuşlar. Maestro demişler. Bakın Darianzo bu kadar popüler. Onun orkestrasındaki bandın öncüler varyasyonlarda bütün teknik özelliklerini gösteriyorlar. Diğer orkestralar keza öyle bütün virtüositesini, bütün bandın öncülüğünü e, orke diğer orkestrada, orkestralardaki bandın arkadaşlarımız bu varyasyonlarda gösteriyorlar. Bizim orkestramızda ise hiç varyasyon yok. Bizi çalamıyor zannedecekler. Maestro bizim de bir varyasyonlu parçamız olsun derler Ve bunun üzerine Disali El Çoklo tangosunda bandoneon varyasyonuna yer verir. Disali stilindeki belki de yegane bandoneon varyasyonu bu El Çoklo düzenlemesindedir. Şimdi bunu dinliyoruz hep birlikte. Müzik Sevgili dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geliyoruz. Disarele Orkestrası'nın yegane varyasyon içeren, içeren düzenlemesi El Çoklu'yu dinledik. Şimdi de e, zamanında Disarele Orkestrası'yla da birlikte çalmış olan ve gelmiş geçmiş en büyük bandoneoncular arasında yaran, yer alan Leopoldo Federico'nun Ce Bandoneon adlı Troilo bestesini solo bandoneon olarak dinleyerek e, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.